Böyle bir sıkıntı vardı e, e, bende de, de memo sanıyorum işte sende olduğu gibi başkalarında da var neyse ama bir barış diline doğru evrilme var baş bakalım dünkü Konuşması bunun önemli e, bir adımını oluşturuyor, önemli bir aşamasını oluşturuyor ama e, karamsarlık adına, kötümser bakış adına söylemiyorum. Yine de e, dilin içinde ciddi sertlikler e, devam ediyor. Gerilim havası, tonu devam ediyor. E, bunun da e, muhtemelen e, süreç ilerledikçe düzeleceği, düzelir bu, bu da büyük ihtimalle diyelim düzelir çünkü bir barış dili ve barış kültürü sıkıntımız olduğunu hep söylüyoruz bu yeni bir şey değil barış kültürü de özel bir konu zaten yani hani illa kavga etmeyelim anlamında bir kültür değil bu bir sürü bileşeni oluyor bir sürü unsuru oluyor bu dilin bu dile çok yakın olmadığımız belli hatta oldukça uzak.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 Ee, bizde barış kültürünün, barış dilinin yerleşmesinin önünde de bir engel oluşturuyor. Ee, mesela Başbakan'ın 2005 Diyarbakır konuşması hmm, var. Evet. 2005'ten sonra çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalar var. Özellikle e, kendi e, grubunda, parlamentoda yaptığı konuşmalarda e, Kürtlerle e, onların tarihiyle ilgili ya da İşte 12 yılдан sonra çekilen çililerle yapılan zulümle ilgili ifadeleri de var evet. başbakan. Şimdi daha sonra ise e, bunlar hiç konuşulmamış ya da başbakanın ağzından çıkmamış.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 Dönemler oluyor, sonra bunlar hiç olmamış gibi tam tersini yeşili biliyoruz. E, e, 1990'larda da oldu Zuh, tabii tabi yani şeyi hatırlayalım Süleyman Demirel'in Kürt karakterini e, tanıyorum şeklindeki beyanından sonra evet. e, girdiğimiz dönemi ve bizzat Demirel'in e, dilini icraatını tutumunu hani hatırlayalım yine Mesut Tilman'ın Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer şeklindeki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 E, bu çekinceleri söylemezsek daha iyi gibi gelebilir bazı dinleyicilerimize. İşte ortada, ortada güzel bir şey var şimdi onu konuşalım. E, niye diğer tarafını e, öyle çıkarıyoruz diyenler de olabilir ama e, amacımız sadece şeyi e, bir uyarı. Yani e, Bu e, geçmişte yaşadıklarımıza da e, dikkat ederek bundan sonra... Barış dilini ne olursa olsun nasıl bir sıkıntı yaşarsak yaşayalım geliştirmek konusunda bir uyarı olarak anlamalarını isterim tabii. Evet yani biz de e, sabah e, konuşurken aynı şizoid e, <gülüyor> diyebileceğim e, sıkıntıyı da çektik tabii. Yani bir yandan gayet pozitif, olumlu sağduyu çağrılarıyla e, bezenmiş ana hatlarıyla e,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 dinlerken bile şimdi çok iyi bir söz söylendi ardından acaba ne gelir aynı konuşma içinde başka bir farklı bir şey gelir mi diye bir tedirginlik en azından ben dinlerken duyuyorum evet. mesela barış sözcükleri de sert bir yüz ifadesiyle kullandığımıza dikkat etmeyiz bir de yani hani gergin bir ruh hali biraz gerilimli bir ses Ve o sesin içinden çıkan işte çok önemli, e, e, olumlu cümleler, kelimeler. Yani muhtemelen bir tür iç terbiye süreci de. Ee, yaşıyoruz, yaşayacağız daha fazla eğer süreç olumlu ilerlerse, devam ederse bu şekilde atmaya. Ee, o kendi kendimizle bir, herkes için söylüyorum bir e, mücadele içine de daha fazla sürükleneceğiz. Ee, sürüklenirsek de iyi olur tabii. Evet. Bu arada e, bugünkü yazında ilginç de bir şeyden bahsediyorsun bu e, Mandela'nın Evet. Güney Afrika tecrübesi tabii e, katliamla da bağlantılı olarak ve doğal halefi olan olarak görülen Chris Hani'nin katledilmesinden evet. sonra Mandela'nın e, gene büyük bir e, ne diyeyim sağduyu göstererek belki de evet ya aslında yani çok zor bir e, sü süreçti Güney Afrika'daki o geçiş süreci Ee, sadece e, Chris, Hani cinayeti e, suikasti değil e, başka olaylar karşısında da mesela Mandela'nın nasıl böyle bir e, serinkanlılık yapıcı olgun bir tavır sergilediği yine bazen inanamıyor insaniye yani ben hani e, hayatını e, falan okudum e, bir sürü şey okudum onunla ilgili Güney e, Afrika ile ilgili de öyle e,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 küçücük bir hücrede yani evet on sekiz yılı bir küçük hücrede geçiyor bunun tabi geri kalan kısmı işte değişik şekillerde yavaş yavaş rahatlayacak şekilde ama bir on sekiz yıllık hücre deneyimi var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 direnişi var. Yani onlar mesela e, cidden silahlı e, direnişe de geçiyorlar. Hatta e, çok büyük bir grupla, 3000 kişi kadar e, şeyi basıyorlar görüşmelerin yapıldığı e, e, Dünya Ticaret Merkezi'ni, Johannesburg'taki Dünya Ticaret Merkezi'ni basıyorlar. Hmm. E, e, ve hani başlarında da eski genelkurmay başkanı var. Ya yani genelkurmay başkanında muadil sayabileceğimiz bir general var, emekli general var falan. Yani beyazların e, silah gücü çok yüksek tabii. E, onlar bir yandan e, bu tür şey bu noktaya kadar gide, gidiyorlar düşünün. Bir de e, başka küçük siyah şey beyaz grup ırkçı gruplar yine silahlı gruplar. İşte bu tür siyasi partiler hani ...kasteler de yapıyorlar. Öte yandan... E, ...siyahlar içinde de... E, ...ne bileyim... E, ...bir tür e, ırkçı politika izleyen gruplar var. Yani... E, Güney Afrika'yı... ...işte kabilelere göre... E, ...bağımsız devletçiklere bölmeyi talep eden... ...her kabilenin bir bağımsız... E, alan olması gerektiğini savunan... E, ...İmpata Partisi var mesela... O da e, aslında beyaz ırkçılarla aynı noktaya geliyor. Çünkü beyaz ırkçıların nihai talebi bağımsız bir beyaz e, Güney Afrika.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 Söylemem lazım tabi herkes biliyor ama e, fakat ayrıntılara indiğinizde e, insanın hayranlık duymaması mümkün değil. E, Mandira da bu e, Cene Afrika'da Mandira ruhu dediğim şeyin özü şu aslında. Önce serbest e, kaldıktan sonra şeyi kazanmaya çalışıyor. Beyazları güven vermeye çalışıyor. Beyazları kazanmaya çalışıyor. Bunun için çok şey yapıyor. Invictus filmini hatırlarsak orada mesela rugby'e özel bir ilgi gösteriyor. Güney Afrikalıların kalbini kazanmaya onlara güven vermeye beyazlara çok özel emek sarf ediyor, çaba sarf ediyor. Birlikte yaşamak, ortak bir Güney Afrika kurmak istiyor. Bunu yaparken tabii ciddi sıkıntılarla karşılaşmıyor değil.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 nasıl kurabileceğine dair en zor zamanlarda ne yapacağını dair ciddi evet, yani bir örnek sergiliyor. Pratiğin içinde kendi de üretiyor ve yeniden üretiyor da diyebiliriz bunlara. Be belki de bunun bir kitabı falan yok. El er er er kitabı tabii. Yani yok, zaman değil, içinde. Tabii. Üstelik bir de kendi gençlik döneminden yani liderlik döneminden de şiddetle de zaman zaman şiddete de bulaşmış onlar. Hayır canım şiddete bulaşmış değil. Resmen silahlı bütün korucusu, kurucusu yani ANC'nin evet e, silahlı gücünün korucusudur ve yöneticisidir. Yani o e, şeye kadar silahlı mücadeleden vazgeçmedi. Yani kendi e, işte 85'te e, BOTA kendisine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 başlatılmadan silahlı mücadeleyi bitirmeyeceğini söylüyor o nedenle hani bütün bunları yapan bir insanın öyle gandhi gibi mutlak pasifist bir yapıya sahip olmadığını da bilmek lazım. o da önemli bunu hatırlatman önemli hani bir aziz bir hani İsa gibi bir, bir pasifist değil mandela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 Altını çizdiğin bu Chris Hani öldürülen, beyaz grup, faşist beyazlar tarafından öldürülen Chris Hani ile de çok yakın bir duygusal yani oğlu gibi. Tabii tabii. Bir bunları da bastırması da çok önemli bir şey yani. E, zaten o konuşmayı anlatan sekreteri şöyle diyor. Hani e, bir e, oğlunu kaybetmiş bir baba gibiydi gerçekten. E, Yazarlar da o yönde hep çok çok yakındaydı. Sadece siyasi olarak değil, e, ayrıca dediğim gibi kişisel olarak da evet. e, çok e, yakındı, oğlu gibi görüyordu. Şimdi e, Crisani öldürüldükten sonra intikam duyguları talebi çok yükseliyor ve öfke patlıyor zaten. her tarafta saldırılar, yağmalamalar ev yatmalar falan ya, kontrolden çıkmış büyük bir kitle sokaklarda köylerde, oralarda, buralarda öte yandan Mandira'nın da içi yanıyor ve e, hani bir baba e, gibi e, sevdiği de biliniyor e, Güney Afrika'da Mandira'nın krişi böyle sevdiği de biliniyor şimdi bir baba e, ev katledilen evladının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 Demokratik Güney Afrika'yı kurmaktır ve bu da intikamla olmaz, öfke üzerinden olmaz. Ee, çok ciddi bir iç savaş yaşanırdı, çok ağır, çok kanlı bir iç savaş olurdu. Ee, çünkü beyaz gruplar bir öyle kendilerine göre ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Siyahların kendilerini süreceklerini, öldüreceklerini falan düşünüyorlar çoğu.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 görüşmeleri, hadis süreci diyelim ee, konusundaki bilgilerin böyle bilinip paylaşılması çok önemli geliyor bana. Bir, bir çeşit böyle Sofokles gibi eski Yunan tragedyalarını Antigone falan da hatırlatan ya da Shakespeare tragedyalarını hatırlatan da çok gerçek hayat hakikiye sahneleri ve siyaset sahneleri yani.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 eserlerinde de sayı çok değil. Yani birkaç tane iyi film var, önemli film var ama bilinenler çok fazla değil. Bu hikayeyi, bu tarihi, bu yaşanmışlığı aktarmayı ben de çok önemsiyorum. Çünkü hep söyleriz tabii her ülkenin kendine özgü şartları var. Her ülkenin deneyimi Şüphesiz. özgündür ama ondan çıkarılacak çok ders var. Yani Ee, sonuçta e, ortak insanlık ailesi diyeleriyiz hani öyle beylikli işle e, ve orada yapılan yaşananlar nedir biz niye e, böyleyiz sorularını e, biraz daha derinlikli cevaplamak için bir imkan veriyor bize bu karşılaştırmalar bu bilgiler evet. benim deniyetim biraz tam bu ortamda çok küçük bir parçasına ama çok önemli bir parçasına bu yazıda dikkat çekmekti. Evet bence de çok iyi bir alt bilgi yapısı sağlıyor. Yani bu açıdan önem, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Evet şart. işte bu, bu dilin bu dilin gelişmesi için ciddi bir istek görüyorum medyada da. Hani çok nefret dilinden kışkırtıcı dilden falan uzaklaşması birdenbire bunu terk etmesi çok zordur. hem medyanın hem ülkemizin çünkü e, geçici yani kültürümüzde bu sağlam bir, güçlü bir yer tutmuyor ama e, bu kültürde değişebilir bir şeydir elbette daha kötüsü 30 yıllık bu savaş e, pek çok şey kodu da bozdu yani genleri de e, bir, bir oynama oldu e, e, neredeyse toplumun genetiğinde diyebiliriz o nedenle barış süreci aynı zamanda karşılıklı öğrenmeyi sağlayan bir pedagojik sürecidir ve öte yandan da bir terbiye sürecidir bana göre. Ee, sadece bana göre değil dünyada da böyle okunur zaten literatürde de. Yani bir pedagojik bir de bunun psikolojik terbiye öz terbiye, kendi kendini terbiye boyutu olduğunu da hatırlatayım. Henüz erken zamandayız ama bunların çok önemli olduğu Tekrar tekrar bu durumda onun nedeni de budur. Evet bu bilgilerin paylaşılması şart yani çok iyi oluyor. Evet peki bu noktada bitirebilirse herhalde. Tabii tabii, tabii tabii. Bitirelim. Çok teşekkürler. Yani ben teşekkür ederim güzel bir gün olsun. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.